Biz rızkımızı bizi yaratana havale edip kurtuluruz Bizi yarattı, yaratırken sormadı Öldürecek gene sormayacak Yaratmayla öldürme arasında bizim ne söz hakkımız olacak ki zaten Üstelik de illa alellahi rizkuha diyor Sen ben değil karıncalar bile değil karıncalar çok büyük karıncanın onda biri kadar bile olmayan küçücük bir böceğin bile illa alallahi rizkuha o dağ başında o karın altındaki bir böceği unutmayacak Allah da kendisi için namaz kılan tesbih çeken kulunu mu unutacak? kala kala bir onu mu unutur Allah? İnsanı mı unutur? bir bebeği mi unutur? bir ihtiyarı mı unutur? bunu yapmaz Allah yapmayacağım diyor zaten boşu boşuna Endişeleniyoruz Kendi kendimize stres üretiyoruz O stres bizi faizli krediye sevk ediyor O stres yüzünden ticarette yalan konuşuyoruz O stres yüzünden form doldururken hileli form dolduruyoruz O stres yüzünden gencecik, Meryem olacak, Hanne olacak kızlarımızı Allah'ın razı olmayacağı şekilde Okullarda okutuyoruz. Diploma alsınlar, iş sahibi olsunlar istiyoruz. Stres, rızık stresi bizi bu hale getiriyor ama imana gelince yok benzeri imanımızın, mükemmel imanlar. İmanı var herkesin Allah büyük, rızka gelince diploman yoksa açsın. Eee, diplomasız da olmaz. Öyle değil. Abdurrahman İbn Avf'un iffetine sahip olacaksın. Ev burada bölüşelim evi diyene çarşıyı göster diyeceksin. Eğer her çalışan, her diploma sahibi rızıkını, zenginliğini elde ediyor diye bir kanun olsaydı, milyarlarca diploma sahibinin hastanelerde sürünmemesi, ölmemesi lazımdı. Niye onlar hasta oluyorlar? Niye mal sahipleri fakirler kadar huzurlu bir uyku uyuyamıyorlar? Niye fakirler daha rahat uyuyorlar? Allah'a tevekkül eden, Allah'a dayanandan başka herkes kendi kuyusunu kazıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.